Tünaydın efendim. Evet. Bu e, ikinci yayın döneminin ilk programından itibaren... ...Tünaydın demeyi öğreneceğiz. Evet. E, efendim, biliyorsunuz evet. kayıt yapıyoruz. Onun için... E, yani ...önceden ezberlememiz gerekiyor. Günün hangi saatinde yayınlandığını... E, ...bir saatlik... ...bir... E, ...dilimimiz var artık. 15 günde bir. Hafta atlayacağız değil mi? Değil, ayda iki... E. Yani, yine hani hmm. e, sen de katılıyorsun herhalde herhalde böylesi daha bir e, e, bütünlüklü olacak daha bir tabi e, tabi e, de yani gerçekten, daha bir bağlamayı e, becereceğiz herhalde. zorlanıyorduk açıkçası yani daha bütünlüklü dosyalar getirebiliriz tartışmalar getirebiliriz e, Tabii ki hemen başında açık beyin gmail at, at gmail.com adresimizi de bir, de, kez daha bir kez daha hatırlatalım. Lütfen yazınız. <gülüyor> Tartışalım, konuşalım. Ee, evet. E, eski... İkinci yarı hayırlı olsun diyerek başlayalım. Tabii, Buyurunuz tabii. efendim. Yani işte henüz tamamladığımız e, yayın döneminin son programında <gülüyor> biraz Orhan Pamuk'a da değinerek unutma ve unutmama e, iradesi ve bellekte hatırlamama hatırlamama e, edimleri üzerine konuşurken programlar bitmişti. Ve e, sonuç olarak e, beyinde karar verme süreçleri ve e, karar verme yapıları ile ilgili devam etmeyi düşünmüştük. Bu programda da yani böyle bir e, konuyu tartışmaya getirmek istiyoruz. Ee, aslında tam bir şey ee, sınır konu. Yani e, bir süre önce söylediğim gibi Edge e, diye anılan o şeyin e, sitenin e, konularının içinden yer alması gereken bir konu. Çünkü e, sınır konu diyorum. E, öteden beri sosyal bilimlerin birçok e, bölümünün içinde Yer almış e, karar verme süreçleri, nedenleri, sonuçları ve son neredeyse on yıla kadar ancak son zamanlarda yapılan bazı nörobilim araştırmalarında karar verme ile ilgili sosyal bilimlerin öngörülerinin bu araştırmalarda deney düzenekleri ki bunlara oyun teorileri deniyor daha çok. Deney düzenekleri haline getirilerek bu deneklerin yanıtlarının <gülüyor> e, nörebilimde <gülüyor> kullanılan tanı yöntemleriyle tespit edilme ve işte fonksiyonel emar dediğimiz e, yöntemle tespit edilmeye çalışılıp bu öngörülerin e, sınandığını görüyoruz. E, kimi araştırmalar öteden beri söz konusu olan öngörülerin... E, paralelinde e, beklenti uyandırırken veya sonuç verirken kimi araştırmalar ise öteden beri inanılan şeylerin aksine veya en azından farklılığında insan beyninin çalışmasıyla ilgili veriler e, veriyor. Dolayısıyla e, yani sosyal bilimlerle nörobilim arasında sınır bir konu. Ve giderek birbirini e, dengeleyen, sınayan ve birbirinden haberdar olmayı gerektiren bir konu. E, sosyal bilimlerin e, bölümleri içinde daha çok karar vermenin nedenleri, süreçleri, sonuçları ve bunların yarattığı insan ve insanlık üzerine yarattığı etkiler daha çok tartışılırken, işte tarih olsun, sosyoloji olsun ve giderek bu insan zihnindeki e, dinamik süreçlerle ilgili psikolojinin açıklamaları haline dönüşürken işte bu biraz önce sözünü ettiğim nörobilim araştırmalarıyla da beyin araştırmalarının bir bölümü e, haline geliyor. E, beyin araştırmalarının bir bölümü haline gelirken de bir alan yaratıyor kendine. işte e, sosyal bilimlerin Öngörülerinin sınandığı bir şey olduğu için, alan olduğu için sosyal kelimesi korunuyor ve sosyal nörobilim. Sosyal nörobilim veya işte insanların bilgi, bellek ve zihin işlevleriyle ilgili olduğu için de sosyal kognitif nörobilim adı altında bir alan oluşuyor. Yani örneğin ekonomide insanların değişim davranışları, ve mal değişimleri konusunda öngörüler var. Bu öngörüler doğrultusunda düzenlenen e, düzenekler acaba aynı beklentiyi gösterecek mi bilimsel açıdan? Ama e, örneğin çok kısaca söylemek gerekirse e, sayılan davranış ötesinde insanların birbirini biraz daha kolladıkları bir davranış biçimini daha çok gösteriyor. Nörobilim araştırmaları. Neyi kastediyorsun ya? Yani şu şunu kastediyorum. Ee, diğer gelişmelerle birlikte ele alırsak, örneğin aynen nöronlar dediğimiz e, bizim e, <gülüyor> hareketlerimizin sosyal bir ortamda e, başkalarının hareket beklentileri ve algıları haline gelmesi sürecinde hiçbir şey yapmadığımız halde diğerlerinin hareketlerini ve eylemlerini izlerken beynimizde harekete geçen ve onlar onlarla bir e, iletişim zemini arayan bir sinir hücresi aktivitesinin varlığını bilebilirsek burada bu e, ekonomik düzeneklerin nörobilim haline gelmesinde de acaba karşısındaki benim kazancım hakkında ne düşünür veya karşısındaki benim kaybım hakkında ne düşünür bu kayıp Has, acaba sosyal bir kayıp mıdır yoksa birlikte sosyal bir kazanç mıdır gibi bir çeşit bir kollama davranışı haline gelebiliyor. Bu hı hı. altyapı sayesinde. <gülüyor> Dolayısıyla e, her zaman kazançtan yana olduğu söylenen ekonomide her zaman kazançtan yana olduğu ve tercih tercihin yani o şekilde oluştuğu insan davranışında bir eee ...sosyal ortamı ve ortak kazancı kollama şeklinde şey deney sonucu ortaya çıkıyor. Bunun da alt yapısı daha çok e, şey, biraz önce sözünü ettiğim, aynen nöronlar denilen nöronlar. Bunları birçok program sırasında evrimsel gelişimlerle bağlamayı denemiştik. Mesela sen e, özellikle e, bunu dile getirmiştim. Yani niye böyle oluyor bu? Yani insan niye sadece tek başına bir birey olarak davranmıyor da... ...sosyal ilişkilerde bir kollama e, ve sosyal bir davranış biçimini oluşturma yanlısı olabiliyor? Bunun evrimsel şeylerini söylemiştim birkaç, birkaç evet, kere. Zaman zaman konuşmuştuk. <gülüyor> doğru. Evet. Şimdi tabii e, sosyal bilimler... E, bu etkilerin üzerinde ve sonuçların üzerinde duruyor. Ama bu süreçler sırasında beyinde neler oluyor? Ve beynin, insan beyinde özellikle karar vermeyle ilgili ne gibi yapıları var? Biz biraz bunlara yaklaşım göstermek istiyoruz. Peki, hadi bir yerden girelim o zaman. Ee, yani girmemiz gereken yer, önce kategorik olarak biliyorsun ön beyin lobunun Ön bölümünün işte yürütücü işlevlerle, e, emosyonlarla, ondan sonra bir uyum sosyal davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu söylemiştik. Karar verme süreçlerine etkiler bakımından da iki temel karar mekanizması olduğu söylenebilir bu beyin lobu bölümünde. Bunlardan birisi daha çok matematiksel, mantıksal ve yürütücü olarak adlandırdığımız işlevler içinde yer alan... Yani bir problem çözmeyle ilgili hı hı. bölüm. İkincisi ise onunla etkileşen ve bu problem çözülen problemin duygusal tonusuyla ve emosyonlarla ilgili olan bölümü. İki ana bölümde çalışıyor daha çok. Yani bir karar verme süreçlerinde sadece matematiksel olarak çalışmıyor insan beyni. Pek tabii. <gülüyor> diğer bölümle de e, etkileşim içinde çalışıyor ve bu etkileşimi sosyal e, içerik ve sosyal tablo belirliyor. Evet değil mi? Hani bir, bir zaman e, hani bilinçli farkındalığa çıkmayan bile ama daha önce defalarca karşılaşmış olmanın verdiği e, Kayıtlar, çoklukla bir takım <gülüyor> e, otonom sinyaller e, vererekten kişiyi e, söz konusu problemin çözümü daha bilinçli farkındalığa çıkmadan dahi e, işte bir e, avantajlı davranmasını, adaptif davranmasını <gülüyor> e, yönelik seçenekleri sunuyor. Tabi. Ee, bunu da e, en son programımızda dine gelmişti. Sen... Daha çok çalışan bellek diyorsun. Ben de işleyen bellek demiştim. Çalışma belleği diyorum. Çalışma belleği diyorsun. Ben de işleyen bellek demiştim. Ama aynı şeyi kastediyoruz. Bu iki karar mekanizması arasında... ...geçmiş deneyimlerin... ...bir muhasebesi yapılarak... ...bir... ...ödül ceza... ...mekanizmasının üzerinden... ...kararlar... ...bu şekilde verilebiliyor... Yani bizim geçmişte yaşadıklarımızın üzerine kazandığımız anıların bizim kararlarımız üzerindeki etkisi bu ikili beyin mekanizması arasındaki adeta bir köprülük görevi görüyor. Ve biz onlar doğrultusunda da aynı zamanda karar veriyoruz. Yani çok her zaman bilinçli olduğumuz söylenemez. Bazen de bunu farkında olmadan yapabiliyoruz. <Gülüyor> Örneğin bir insan yüzü gördüğümüzde bu insan yüzünü tanımadığımızı kendimize söylesek bile onun bize verdiği bir izlenim geçmiş anılarla birlikte türlü çeşitli bir kompozisyon içinde bize başka bir davranış modelini sunabiliyor. Dolayısıyla bu karar mekanizmalarının birbirine bağlanmasında çalışan bellek önemli bir rol oynuyor bence ve bu çalışan belleğin etkilendiği durumlarda ve bu lob, e, bu lobun önemli hastalıklarında karar mekanizmaları içinde bir bölünme ortaya çıkıyor. Yani e, matematiksel rasyonel ve mantıksal kararla duygusal kararlar arasında bir şey oluşuyor, bütünlük bozuluyor. Mesela bu bu konuda e, nörobilim araştırmalarının Kullandığı oyun düzeneklerinden bir tanesi de belki hatırlamanın zamanıdır. Ee, Iowa e, kumar testi. Testi. Peki Iowa kumar testine e, geçmeden önce bir müzik arası verelim mi? O kadar konuştuk mu? Öf. O kadar Artık konuştum mu? Bol zamanımız var ve e, araya gazeller düşürebileceğiz. Anladım. E, diye düşünerek. Tabii, tabii niye olmaz? Ee, hazır e, ne dedik işte e, bir emosyonlardan e, söz etmişken Schubert'in Göyte şarkılarını e, dinleyelim diyorum Oradan şey e, nur verdiği zeyn kent Yalnız arzunun bilebileceği şey işte bu biraz önce konuştuğumuz ha, hani, bilinçli farkındalıktan bağımsız bir e, güzülenmeye dair bir göğte e, şarkısı dinleyelim hadi. Harika bence. Evet, ee, bir Göyte şiirinden e, Schubert bestesini e, dinledik. Nur verdiği Zeynzuhtkent. E, Ayava kumartesi. Böyle devam edelim değil mi? Çok e, aslında işte 1990'ların ortasında <gülüyor> nöno epey epey Nasıl diyeyim? Bir küçük ihtilale karşılık e, gelen bir şeydir. Sayın benim de çok çok e, enteresan gelen, çok e, beğendiğim bir e, enstrüman. E, peki kıs, kısaca Hı -hı. E, söylemek gerekirse nedir? Beynin özel bir bölümünün yani bu sürekli e, dönüp dönüp refer ettiğimiz e, prefrontal korteks alnının hemen gerisindeki beyin parçasının... E, Özel bir yeri yani e, daha altta kalan bölümü işte e, ne bileyim göz kürelerinin e, hemen üstündeki e, beyin parçasının e, hasarına karşılık gelen e, hastalar. Bunlar e, ilk hasta bir, bir trafik kazası. E, buraya... E, ...damar tıkanmaları sonrası... E, ...buranın enfarktüsü olabilir. E, e, anevrizma dediğimiz o... ...beyin e, damar baloncuklarının... ...kanaması sonrası... ...buranın hasarlanması olabilir ki... ...çok e, sever. Ve özellikle de ve sınırlı olarak... ...bu bölgeyi e, hasarlar. E, Iowa grubu... E, ...Antonio Damasio ve e, ekibi görüyorlar ki... E, ...bu insanlar... İşte yaşlı başlı ya da ne bileyim işte orta yaşında o zamana kadar son derece başarılı bir kişi artık yani aklı fikri yerinde duruyor, ölçülebilen zeka kapasitesi yerinde duruyor, felç olmuyor, kör olmuyor, bir yeri hissiz olmuyor fakat artık günlük yaşamında problem çözemez oluyor. İlk vaka başarılı bir iş adamı ve sürekli yanlış kararlar veriyor bir bir ardına yanlış kararlar işte sonucu işini batırıyor klasik gelişimsel sosyopatlar gibi bir bir saldırganlığı yok bu kişilerin ama onun dışında çok benziyor. Ee, ...sosyal ilişkilerinin bozulması ve günlük yaşamda problem çözülememesi anlamında. Ee, bu kişiler geleneksel nöropsikoloji laboratuvarındaki e, testlerinde gayet başarılı. <gülüyor> Gay işte o, o ilk vaka özellikle e, zeka kapasitesinden beklenir düzeyde e, yüksek performans gösteriyor. E, işte nasıl ölçelim bunu? İşte bunun üzerine bu karar verme... E, testi olarak şimdi yaygın biçimde kullanılan e, Ayava kumar testi e, ni geliştiriyorlar. İşte çok kabaca nedir? E, dört destemiz var. E, A ve B desteleri e, uzun, çok kazandırıyorlar. Bir kart çekiliyor. İşte buradan e, bir, bir, e, hayali bir parasal değerle e, ya kazanılıyor ya kaybediliyor. A ve B işte heyecanlı desteler. Bunlar yüksek kazandırıyorlar ama uzun dönemde A ve B çekmeye devam ederse kişiler sonunda kaybediyorlar. C ve D makul kazandırıyor. E daha da az kaybettiriyor sonunda e, normal kişiler öğreniyorlar ki test devam ettikçe kartları çektikçe A ve B çekerlerse e, kötü olacak onlar için yani bir pozitif geri beslemeden öğreniyorlar ve e, negatif geri beslemeden öğreniyorlar ve CVD çekip kazanıyorlar oysa ki beyinlerinin bu bölgesi hasarlı e, kişiler o ilk vaka dahil olmak üzere bir türlü öğrenemiyorlar A ve B çekmeye devam ediyorlar ve kaybediyorlar eee İşin güzeli. 90'ların başında bu test geliştirildikten sonra bir dizi çalışma devam ediyor. E, peki e, bu kişiler bilinçli olarak fark ediyorlar mı? E, A ve B'nin e, e, fark edemiyorlar mı da A ve B'nin dezavantajlı olduğunu ve devam ediyorlar? Hayır işte öyle değil. E, i̇htilacı olan tarafı bu bence. E, görülüyor ki... E, Normal kişiler ee, A, bu testin kendine özgü, kendinde mündemiç olan kurallarını bazen çözemiyorlar. Yani A ve B'nin dezavantajlı C ve D'nin avantajlı olduğunun bilinçli farkındalığına ulaşmadan dahi hı hı. E, A ve B çekmeyeden vazgeçip avantajlı deste çekmeye devam ediyorlar. Bu kişilere... E, deney başlangıcında veya Hiçbir uyarı Hiçbir ipucu verilmiyor Ama bu kişilere mesela hangi desteden Kart çektiklerinde Başlarına neler gelebileceği Konusu sorulmuyor mu? Hayır Başla... Hiçbir uyarıda bulunmuyor e, Söylediğim belki şey Zaman içindeki bir, bir test Testin Değerlendirmesine bir değişiklik Belki ondan da söz ederiz Evet Demeye çalıştım. Normal kişiler hiç bilinçli farkındalığa ulaşmaksızın dahi hı hı. A ve B çekmekten vazgeçiyorlar. Evet. E, beyinlerinin bu bölgesi yani prefrontal kortekslerinin bu ventral bölgesi ya da orbitofrontal korteksleri hasarlı. Bazı kişiler zaman içinde görülüyor ki açıkça şey söylüyorlar. A ve B kötü. Hı. A ve B kötü demelerine rağmen A ve B kötü demekten kendilerini çekmekten kendilerini alakoyamıyorlar. Evet bu hemen ufak bir parantez açarsak bu insanın sosyal e, ve politik davranışları konusunda da bize bir giriş sağlayabilir. Hiç kuşkusuz hiç kuşkusuz yani bu işte e, neuroscience içinde, neurobilim içinde, kognitif neurobilim içinde ilk kez tamamen felsefenin konusu olan ve öteden beri bir tartışma konusu olan özgür irade meselesi hmm. değil mi? işte deneysel olarak alt üst edilmiş oluyor. Onun için çok ihtilacı onun için çok çekici gelir bana bu. Yani işte ilk kez deneysel olarak özgür irade fikrinin bir vehim olduğu apaçık gösterilmiş olur. Evet. Hani şu kadarlık konuşmamızda dinleyicilerimiz için ne kadar ikna edici oldu bu bilmiyorum ama sahiden şey bir dizi 10-12 yılını alan ekibin ve kuşkusuz bir şekilde bunu gösteren bir çalışmadır. Ha. Evet. Ee, bir şey demek ister misin? İşte demin söylediğim gibi burada karar mekanizmaları Beyinde öteden beri inanıldığı şekilde e, çok matematiksel ve çok mantıksal e, bir şekilde çalışmıyor. Bunlarla etkileşim içinde olan bazı mekanizmalar var. Ve bu e, mekanizmaların ne olduğunu da kişiler... Bazen farkında olmadan ee, biliyorlar. Bazen diye eminim ki bu, bu tümüyle yani hani e, psikanaliz bunu geçen yüzyılın başında e, söylemişti. Akademik psikolojinin bu e, özgür e, eylemlerinin ardında duran ego e, fikrine karşı işte değil mi? Biliş dışını. Ee, çıkararak ona ona ilk, ilk radikal e, darbeyi e, psikoloji alanında zaten e, vurmuştu ama hani e, nörobilim çok ardından geldi e, psikanalizin <gülüyor> ilk ilk e, işte 20. yüzyılın sonlarında ilk e, e, psikanaliz varii bir e, darbe gibi gelir bana bu. Tabi. E, ayava komar testi ve onun dolayımıyla gösterilen özgür irade eleştirileri orada ne görülür ee, yine çok özetle ifade etmek gerekirse aslında kararın bilinçli farkındalığı varmadan çok önce ee, bir takım bilinç dışı bir da, bilinçsiz daha doğrusu şimdi bilinç dışı deyince e, bilinç dışı e, konsepti psikanizden devralanan e, bir konsept neurobilimde aynısını kullanmamalıyız herhalde hadi bilinçsiz diyelim buna ya da örtük evet. diyelim örtük. Ee, bu örtük mekanizmalar bilinçli farkındalıktan çok önce gerek zamansal önce gerekse de hiçbir zaman çoğunlukla farkındalığa ulaşmayacak mekanizmalar. Bir takım işaretler uyarınca alınan kararların daha sonra rasyonize edilmesi. Ben böyle davrandım olsa olsa şu nedenle yapmalıyım. Evet. Evet. Değil mi? Ayrık Bey'in çalışmalarından, Michael Gazzaniga tarafından yani, önderlik insan, edilen çalışmalarla da gösterilmiş bir şeydir. Bu. Yani insanın karar süreçlerinde e, çok sık bir şekilde gündeme gelen, e, bu ben bu kararı verdim, şundan dolayı bu kararı verdim şeklinde özetlenebilecek mantıkçı anlaştırma süreçleri çok sık yaşanan, ...şeyler, insan karar süreçlerinde. Evet, yani işte bunlar... ...çoklukla doğru olmadığı... <gülüyor> e, ...tamamen değil mi... E, e, ...bağlama bağlı olduğu da... E, ...gösterilmiş durumda. Belki birazcık bu... E, ...Michael Gazaniga ve ayrık beyni de... ...bu vesileyle önümüzdeki... E, ...haftalarda... ...önümüzdeki <gülüyor> programlarda konuşuruz. Ama... ...önemli olan bu... Ayva e, Kumar testinde... E, Test ilerledikçe dezavantajlı desteler olan A ve B destesinden e, kart çekmeden hemen önce e, normal kişilerin bir otonom cevap oluşturdukları görülür. Evet. Bu kaydedilir elektrofizyolojik olarak kaydedilir kendine özgü bir düzenekle. Şu otonom <gülüyor> cevabı biraz açar mısın? <gülüyor> Açayım mı gerçekten abi? Yani bir bir, bir özel bir elektrofizyolojik düzenek kuruyoruz hı hı. Ee, ve biz bir eylem yapmadan önce hı hı. hiçbir şekilde bilinç farkındalığımıza çıkmayan e, bir an parçasında özel bir e, özel bir cevap, özel evet. bir kayıt, e, özel bir dalga kaydedebiliyoruz ve onu şeye bağlıyoruz. Ee, daha sonra ee, yani, bir, bir, bir, bir, <gülüyor> bir alınan... makina da bunu kaydedebiliyoruz. Bunu, o o kararı daha çok. E, tabi tabi. Çünkü <gülüyor> dezavantajsız ya da avantajlı kart çekerken bu bu bu dalga yok. Ama dezavantajlı kart çekmeden önce bu dalga mutlaka var. Evet. Diyor ki sana muhtemelen bu. Bak sen şimdi riskli bir şey yapıyorsun. <gülüyor> e, emin misin yapacağından? Kritik olan şey. Beyinlerinin o ö, stratejik bölgeleri hasarlı olan, orbitofrontal Hı. bölgeleri has, hasarlı olan hastalar, yani e, bilinçli farkındalıkla, sözel ifadeleriyle siz bunu öyle düzenlemişsiniz ki A ve B kötü demelerine rağmen kendilerini A ve B çekmekten alıkoyamayan hastalarda evet. buna karşılık bu otonom cevaplar hiçbir zaman oluşmuyor. Evet. Bu uyarı sinyalleri hiçbir zaman oluşmuyor. Evet. Ve çalışmacılar da gayet makul, gayet e, aslında hem makul hem radikal bir biçimde e, bilinçli farkındalığın değil de tamamen bilinçsiz, tamamen örtük o uyarıların e, e, eylemlere rehberlik ettiğini söylüyorum Evet, yani böylece e, hani tırnak içinde normal dediğimiz insanların davranışlarıyla beyinlerinin, o bölümünde bir etkilenme olup da bu süreçleri yaşayan insanlar arasında da bir, şey, bir sınır çekmiş oluyoruz. Açıkçası. Yani normallikle e, hasta olmanın arasındaki sınırı bu uyaranla birlikte belki farklılaştırıyoruz. Yoksa sadece sosyal açıdan ele aldığımızda bu uyaranları hesaba katarak ortaya çıkan davranışların mutlaka doğru olması gerekmiyor. insanların seçimlerinde. E çok, tabii ki işte yani hani ne bileyim özgür irade, Yani şimdi biz haddimi aşan yorumlar yapmaya çalışmayayım ama ne, ne bileyim işte değil mi? Biz hukukun da temelini oluşturan şeylerden biri. Evet. Eğer özgür irade aslında bir vehimse bir bir, bir, bir, bir e, değil mi bir temeli olmayan bir varsayımsa ki bunu e, psikanaliz zamanında söylediydi nörobilim e, bunu gösteriyor e, o zaman eylemlerin sonuçlarını başka bir gözle evet <gülüyor> değerlendirmeliyiz. ...hani böyle bir... Eh, ...bir bir... ...suçlar için... ...apolojitik bir şey... Hı hı. ...sunmaya çalışmıyorum şimdi... ...fakat evet. sadece bir perspektif değişikliği... E, ...gerektiğini söylüyorum... ...yani evet. işte ne bileyim... Bir, <gülüyor> ...sosyal normlar... E, ...ahlaki davranış... Evet. Bir ...böyle bir e, gökten zembille... ...içimize e, inen... ...asimile edilen bir şey değil... ...bu uyaranların... E... Doğru veya yanlış yaptığımız konusundaki uyaranların e, geldiği yer konusunda da biraz önce söylediğin gibi araştırmalar yapıldı. Ve bu daha çok işte somatik belirteç. Ne diyeyim işte? He, de, doğru ya da yanlış. En, en en basit ve belki de en ilkel e, organizmalarla paylaştığımız bir e, evet e, bir otonom cevap. Bir e, <gülüyor> Riskli bir davranış öncesi, o riskli davranışı daha önce yapmış olmanın e, bilgisi seni aynı riskli davranışı bir daha yaptığında tüylerini diken diken ediyor. Hı. İşte, göz kürelerini fal taşı ediyor evet. gibi şeyler. Evet. Bu göz kürelerinin fal taşı olması, tüylerinin diken diken olması aslında o ürküntüyü duymandan çok önce gerçekleşen şeyler evet. ve muhtemelen e, kendine çeki düzen ver sinyalleri. Anladım. Bu kendini çeki düzen sinyalleridir ki e, nihai eylemini belirliyor. Yoksa kafanda yaptığın, kafanda çevirdiğin bütün, a işte ben rasyonel bir insanım. Evet. E, geçmiş tecrübelerim şunlardır. Şunları şunları yaparsam bu problemi böyle çözerimden çok önce halledilmiş oluyor e, eylemine ilişkin kararlar. Yani ne bu e, uyarımların kaynağı ve oluşması? E, ...bir davranış nöroloğuna... ...Antonio Damasio'ya bir... ...nöro felsefe kitabı yazma... ...imkanı tanıdı. Ve... E, ...sanıyorum Descartes'in yanılgısı... ...isimli kitapta e, ...bu... ...karar mekanizmaları üzerinde... ...ki etkileşimler üzerine yazılan... ...bir kitap. Ee, yani... E, ...tabii... ...belki burada... E, konuk ya da konuklarımıza ihtiyaç var. İlk ilk yarıda hiç konuk almadık farkında mısın? Yavaş yavaş evet. başlayalım buna. Hani bana da öyle gelir ki kartezyen düşünce ile problemi vardır. nörobilimin neurobilimin daima. Çok da doğal çünkü özellikle kognitif nörobilim zihinsel olanı kendi içine çekmeye çalışıyor. Oysa ki Descartes baştan bunu ayırmış. Fizik olan başka yerde... E, ...zihin olan... ...ya da ruh olan başka yerde. E, öyleyse de... E, ...Damassio'na saldırısı... ...anlaşılır bir şey. Bunu e, gerçekten... işte e, ...bir felsefe, şinas... ...ya da bir filozof... ...bir e, dostumuzla birlikte konuşalım. Olabilir. Ne yapalım bir müzik arası daha verelim mi? Tabii. Yine... E, Göyte şiirleriyle devam edelim derim ben sana e, Schubert'in e, Göyte şarkıları bu çok sükse yapmış benim, benim için de en favorisi doğrusu yani hani bunu e, dinlemeye doyamadığım bir e, Göyte şarkısı Göyte Lidi e, Faust'tan e, Gretchen'an an, an Spirade işte Gretchen e, Faust'u arıyor Thank you. Grechen am Spinrad'ı ee, ne yani işte şey e, Grechen e, Spinrad'ı nasıl çevirmeli şu e, ne kötü bir analoji olacak şimdi Goethe ve Schubert'ın yanında Mehmet Ali Erbil'i de e, kullanmak ama onun o şey ne o e, Wheel of Fortune hı hı. o dönen şeyle e, işte kaderini e, keşfetmeye çalışmaktadır falan filan. Ama işte faust uzaklar ee, yani Neyse hadi e, şey konuya dönelim. E, Tabi konuya dönerken e, Kant'ın saf aklın eleştirisinde yaptığını e, burada saf karar verme ve saf irade kendi kendine çalışan irade kendi kendine karar veren irade kavramının bir şekilde eleştirisi olarak belki almak mümkün. E, i̇şte onun için diyorum. Hani bunu fenomenecek konumuz bir, e, bir, bir tartışmalıyız biraz e, haddimizi aşabilir ama tabii ki haklısın. Hani saf aklın eleştirisi, e, hani saf ampirizmi e, eleştirisi, e, işte saf görüngünün yorumlanması değil mi? İşte. <gülüyor> Kant orada birtakım numenler varsayarak bir bir bir a priori'den söz eder. işte bunu nörobilime çevirecek olursak elbette ki beynimizin donanımı dolayısıyla dış gerçekliği algılıyoruz. Onunla da sınırlanıyoruz ve dış gerçeklik üzerine bir, bir takım bir eylemlerde bulunuyoruz. Bu algıda ve eylem sırasında da e, bütün ah, kararlarımızın da e, tamamen kendimizden olduğunu... ...bunların tümüyle özgür olduğunu vehmediyoruz. Evet. Oysa ki tamamen bağlamsal bunlar. değil mi? Yani e, tamamen o, o yaşantı parçasının, o anı kesitinin... Verili diğer ögelerinden belirlenen e, ve daha önce yaşanmışlıklar, onların sunduğu e, bir takım otonom korunma sinyalleri şunlarla bunlarla alınmış şeyler. Tabii evrimle de bağlı. E, e, elbette, ki, elbette ki türün evrimiyle bağımlı, kişinin kendi bireysel evrimiyle bağımlı. Ama e, daha sonra bir retrospektif geriye yönelik ben böyle davrandım. Orada olsa olsa e, demiyoruz hiçbir zaman ben böyle davrandım çünkü böyle arzuladım. Konuş konuşun. Ee, şeklinde ifade ediyoruz değil mi? Evet. Ee, i̇şte hani hani özgür irade ya da özgür birey e, rehmi aşağı yukarı böyle bir şey. E zaten e, hani bunun tam karşısında yer alması gereken e, özgür iradenin e, hiç olmadığı, özgür iradenin hiç varsayılmadığı bir platformda da. Bu karar almanın açıklaması bu sefer beynin dışındaki etkenlerle e, dine getirilmeye çalışılıyor. Yani e, işte en yakın ölçekte ailem böyle istedi. Sosyal çevrem böyle istedi. E, <gülüyor> Mahalle baskısına geleceksin yavaş. Hayır ben hiçbir yere gelmek istemiyorum. Konular geliyor. Sen e, oldukça bilimsel bir zeminde... Ee, işi götürmeye çalışıyorsun ama hiç engellememeliyiz bence geldiği yeri sonuç olarak bir beyin kendi iç yapısıyla bu mantıksallaştırmayı yürütürken dış dünyanın mantıksallaştırması da beynin çalışması üzerine etki edip bize aynı şeyi yaşatabiliyor aynı duyguyu yaşatabiliyor yani mutlaka kendi içimizden doğması gerekmiyor bunun Tabi bazı insanlarda bu bir çatışma olarak ortaya çıkıyor ve belli bir zaman sonra bu çatışma ifade bulup bulabiliyor ee, ifşa edilebiliyor söylenebiliyor ama birçok insan için sosyal normlar ve onların getirdiği e, karar e, öncülleri bizim kendi normlarımız ve öncüllerimiz haline geliyor ve biz bunu bu, bu, ...bu kez bunu kabul ederek... ...kendimizi özgür sanıyoruz. Hı hı. Yani mutlaka bir çatışma... ...üzerinden değil... ...bu çatışmayı bastıran bir... E, ...belirlenme üzerinden de... ...aynı duyguyu yaşayamıyoruz. Evet, yani... Uh... Diyorum ya sana bir şeye ihtiyacımız var bizim iki e, nörolog olarak. Bir, bir dizi konuğa ihtiyacımız var aslında. Ha, ona kesinlikle katılıyorum. E, Ama felsefecilerle başlayalım, hukukçularla yok. devam edelim. Yani, Çünkü e, sana da şey gelmiyor mu? Yani ben e, her zaman e, şurada sıkıntı duyuyorum. Hatta bazen iflas ediyorum. Hani, e, düşün ki eğer İnsan bireyine ait beynin bir takım yetenekleri edinmesinin bir tarihi varsa Öyle ki bu tarih tümüyle ideal koşullarda olacak olursa Her şeyi tırnak içinde iyi edinecek İyi görecek, iyi işitecek, iyi dokunsal algısı gelişecek, iyi eğleyeceğin ötesinde ...kasların iyi konu kullanacağının ötesinde... ...işte... E, e, ...aklı fikri de... E, ...iyi gelişecek. E, ve hatta... ...hani... ...ne olacak dolayısıyla... ...iyi hafızası olacak... ...iyi belagatı olacak, iyi konuşacak... ...iyi navigasyonel... ...yetenekleri olacak, yani... Co ...coğrafi koordinatları iyi kavrayacak... ...ve mekanda iyi dolaşacak. Onun ötesinde... E, Beyninin ön bölgesi yani prefrontal korteksi de ideal biçimde geliştiğini düşüneceksek bu ideal kişinin yine tırnak içindeki. <gülüyor> e, işte sosyal normları çok iyi içselleştirmiş olacak. Evet. Hatta öyle iyi içselleştirecek ki yaşadığı toplumun mevcut kurallarının ötesinde evrensel ahlakı da içselleştirmiş olacak bu evrensel ahlakı içselleştirmesi zaman zaman da işte yaşadığı toplumun kuralları onun gerisinde ise onlar bireysel olarak çatışmasını getirecek. Yani öyle bir e, asi bir entelektüel olacak ki belki işte şeyde e, içselleştirdiği evrensel ahlakla yaşadığı toplumsal kurallar birbiriyle uzlaşmaz olacak. Dolayısıyla be, Hadi gel bakalım belki de hapsedilecek... gidecek. Tabii. Yani diyor e, Bu böyle örnekler çok aklına gelmiyor mu? Hayır tabii ki geliyor. Yalnız seninle e, bunu konuşurken sen nasıl e, bir uyumlaştırma veya işte ortak yoldan yürüme sıkıntısını duyuyorsan ben de aynı e, sıkıntıyı duyuyorum. Bir kere şuna e, öncelikle bir e, bir ufak bir parantez açmam gerekirse. Ee, bazı normların açıklanması ve ne olduklarının anlaşılmasında mutlaka biz e, farklı alanların uzmanlarına ve bilenlerine ihtiyaç duyabiliriz ama bu sadece bizim e, <gülüyor> nörolog olarak yola çıktığımız ve öyle devam ettiğimiz bir bağlamda ...biraz daha ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Ama ben... E, ...ikimizin de sadece... ...bu anlamda bir nörolog olduğu kanısında değilim. Yani... ...sadece nörolog olarak... ...bu programı yaptığımız kanısında da değilim. Bu ihtiyacı ertelemiyor. Veya bu ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Ancak... ...şunu söylemek istiyorum. Yani bazı nörobilimciler... ...bazı nörobilimciler... E, ...nasıl... Sosyal bilimlerle nörobilim arasındaki e, etkileşimin temasını duyarak el yordamıyla bir şeylere doğru yöneldilerse sosyal bilimciler arasında da böyle bir e, kaygı var diyorsun olmalı da zaten olmanı i̇şte diyorum de, de onu var onu demiyorum olurum. olmalı diyorum ya yani çünkü şuradan dolayı bunu diyorum. Geleneksel İki bizim de kafasına <gülüyor> bir takım sosyal bilimci arkadaşlarımız gelmiyor mu? Gel onlarla konuşalım. Anladım da. Bir de da e, bu gibi konulara nörobilimci olarak bizlerin müdahil olmasını geleneksel felsefe, geleneksel sosyoloji tarafından çok ciddi itirazların olduğunu da biliyorum. Yani şimdi bizim bu evet. konuş, konuşmalarımızdan nasıl geleneksel nörobilim alanından e, itirazlar oluşabilir ve bu adamlar neyle uğraşıyorlar tarzında en azından bir şey yöneltilebilirse o e, geleneksel ve kadim iş bölümü içinde bak bak bak, bak bak ne işlere soyunuyorlar tarzında e, bizim aslında bütün yapmak istediğimiz kendi hipotezlerimizi öne sürmek değil biz nörobilim araştırmalarından bahsediyoruz ve onların sonuçlarından bahsediyoruz ve el er yordamıyla bazı hipotetik yaklaşımlar gösteriyoruz. Şimdi e, sosyal bilimlerde insana dair genel kabuller söz konusudur. Yani bunu ha işte ben ben ıı, de tam o genel kabuller e, kısmında. E, işte bir birazcık bir bir e, konuya ihtiyacımız var ifade etmeye çalışıyordum. Öyle ya e, hukuk bir her vatandaşın bir özgür iradesini vehmediyorsa, e, öngörüyorsa, görüyorsa evet. ön, ön kabul olarak ifade ediyorsa evet. e, ama biz tam da tersini söylüyoruz gibi. Öyle Ay, değil mi? Aynen öyle. E, bu en ideal durumun evrensel ahlakın içselleştirmesinde aslında bir sanki bir can fanusta gibi çok korunaklı bir kişinin Kesinlikle. hiç de hiç de canı sıkılmadan canı sıkılmayı şey karşılığı kullanıyorum hani Kesinlikle. beyninin orası burasına kaza gelmeyecek bir gelişim tarihi yaşayarak erişkinliğe ulaştığını varsayıyoruz. Kesinlikle. Aynı zamanda nörobilimin gelişim tarihi içinde nasıl biz koptuğumuz, kopuştuğumuz noktanın kartezyen mantık olduğunu söylüyorsak, sosyal bilimlerde de buna eşdeğer düşen, buna paralel olan tutumlan mantıklar var. Bu tür tutumlan mantıklar nörobilim araştırmalarının insana dair bir yeni insan bilgisi oluşturma konusunda geleneksel konumlarını sürdürdüğü sürece pek yardımcı olamazlar gibi geliyor bana. İyi güzel hani şey ne <gülüyor> ne no, no oldu böyle bir e, hani bugünkü sohbet e, böyle bir çoğu disiplini yönelik kendi kaygılarımızı e, ifade etme gayreti oldu galiba değil mi? E, tabii ki ama aynı zamanda. Bazı örnekler var ki e, yazılı olarak çıkartmıştım. Daha sonra yırtıcı konuşmaya başladık. Yıllar yıllar öncesinden sevgili Aziz Nesin, Bulgaristan'da Türkler ve Türkiye'de Kürtler isimli bir kitap yazmıştı. Hı hı. Ve burada insan zihninde, karar mekanizmalarında ve doğruyu seçme açısından Sosyal bilimlerin bize önerdiği ve beklememiz gereken karar e, ve davranış mekanizmasının bölündüğünü bize söylemişti aslında. Çıkış noktası buydu. Yani biraz daha uzakta olan insanların hakkını hukukunu belli bir kavram e, eşliğinde savunurken ve bunu evrensel bir norm olarak sunarken kendi içimizde yaşayan ve bizle birlikte yaşayan İnsanlar için bu hakkı savunmuyorduk. Bunun en son örneği de e, ana dil de öğren, öğrenme hakkının Almanya'da bir başka, Türkiye'de bir başka savunulması. Yaşadığımız şeyler bunlar. Yani her gün bunları yaşıyoruz. Ee, programın sonunda kritik bir noktaya giderek dalıyorsun Oğuz abi. Evet. Bence e, gel, gelmek istediğin yeri toparlayalım ve veda edelim artık. Gelmek istediğim yer e, karar süreçlerinde Hı. yani baştan özgür iradeyi de katabilirsin. Karar süreçlerinde ne kadar bir bağlamsal e, veriler evet. rol oynuyor? Rol evet. oynuyor ve ayrıca bizim sandığımız kadar sandığımız kadar biz dünyanın bizim, eylemlerimizin arkasında değiliz. Evet ve evrensel normal dediğimiz bizim sadece bizim e, bize içimizden kabul et denilen normlar. Bizi rahatsız eden normlar değil. Hı hı hı. Bu da e, hastalık olmadığı takdirde beyinde hastalık olmadığı takdirde normal sayılan bir insanın beyninde mutlaka çatışmalara yol açıyor. Mutlaka huzursuzluklara adını koymadığı çelişkilere yol açıyor. Peki yani şöyle Bunu da bir... nasıl aşıyor o insanlar? Genel anlamda işte bunu da Mahalle dediğimiz sosyolojik hayır öyle geldi o o şeyin e, desteğiyle aşıyor ve rasyonel e, mantık mantık e, mantık, mantık sallaştırıyor. E peki yani işte e biraz kışkırtıcı bir noktada kaldık evet. pekala hani demek ki öyle bir kritik bir beyin noktası var ki onu konuştuk evet. değil mi bu e, çok ulvi e, en evrensel ahlaki değerleri edinmek için de kritik bunu konuşalım ileride hı hı. bu iyi gelişmesi o evrensel değerler edinilemiyor evet. e, ya da edinilmişken e, kişi bunlara tamamen sahipken ileride bu beyin bölgesi hasarlanırsa bu yitirilebiliyor. E, bu mevzuyu konuşmaya devam edelim. Son olarak söyleyeceğim cümle Hadi bakalım. bu için tartışmanın getirdiği heyecanla dünyanın bazı yerlerinde tarihin bazı dönemlerinde ve dünyanın bazı yerlerinde bazı coğrafyalarda evrensel normlar doğrultusunda davranmak iyi vatandaşlık sayılırken bazı coğrafyalarda ve bazı tarih bölümlerinde terörizm oluyor. Epek. Bunların. E, bu noktayı daha. Bir programlarda gerekir. daha şey e, evet. e, Veda edelim. Veda edebiliriz. E, bu ilk uzun programımızda. Program. E, bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız efendim.